Günaydın. Güne Bodrum'dan bir haberle başlıyoruz. Kampanyayı başlatan Yavuz Yıldız'ın talebi, Bodrum'daki özel hastanelerin kapılarını SGK'lı hastalara da açması. Kampanyanın muhatapları, Acı Badem Sağlık Grubu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Özel Bodrum Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, Operatör Doktor Abdullah Servest ve Universal Hospital Bodrum Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ofluoğlu. Yavuz diyor ki, Bodrum'da SGK'lı hastalar neden ikinci sınıf vatandaş? Bodrum Yarımadası'nda SGK'lı hastalara aile sağlık merkezleri dışında hizmet veren tek hastane Bodrum Devlet Hastanesi. Bodrum Yarımadası'nın nüfusu 141 bin, bu sayı yazın 1 milyonu bulmakta. Yarımada'da sürekli yaşayan yurttaşların çoğu işçi, çiftçi, memur, esnaf ve emekliler. Bu nedenle devlet hastanesindeki hasta yoğunluğu had safhadı. Hastane bu kadar yoğunluğu personeli, teknik ve cihaz olarak karşılayamamaktı azay hastanelerde SGK'lı hastaları kabul etmemekte. Bu durum bir dünya kenti olduğu söylenen Bodrum'a yakışmamakta. Toplum sağlığında ayrımcılık yapılamaz. Yoksulların canı çıksın denemez. Yoksullar da yeterli sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir. Anayasanın sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması ile ilgili 56. maddesi şöyle. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak, insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi arttırarak işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarına tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir, sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir, diyor. Bodrum'daki özel hastanelerden anayasayı ve toplum sağlığını dikkate alarak kapılarını SGK'lı hastalara açmalarını talep ediyoruz, diyor Yavuz. Bir sağlık haberi de nöbetçi eczanelerle ilgili. Kampanya Muzaffer Said Gençoğlu tarafından Sağlık Bakanlığı'na yönelik başlatılmış Muzaffer talebini, Nöbetçi eczane arama çilesine son verin sözleriyle dile getiriyor ve diyor ki insanların acil ve önemli hastalıklarında hafta sonu ya da mesai dışı zamanlarda hastanelere giderek tedavi olmaları sonrasında özellikle tek nöbetçi eczane bulunan il ve ilçelerde yağmur çamur demeden kilometrelerce yol giderek nöbetçi eczaneye ulaşması Türkiye'ye yakışmıyor. Nöbetçi eczaneler hastane içerisinde belirtilen bölümlerde sabit bulunmalı ve gerekirse eczacıların bu sabit nöbetçi eczanede nöbet tutması sağlanmalı. Hizmeti alan değil, hizmeti verenin hizmet peşinden koşuşturması sağlanmalıdır, diyor Muzaffer. Adana'dan bir haberle devam ediyoruz. Kampanya Çukurova Üniversitesi rektörlüğüne yönelik başlatılmış. Kampanyayı başlatan Ozan Balcıoğlu'nun talebi ise, Çukurova Üniversitesi öğrencileri olarak yüzlerce öğrencinin mağduriyetinin önlenmesi adına yaz okulu uygulamasının tekrar başlatılmasını istiyoruz sözleriyle ifade etmiş kendisi. Ozan diyor ki çok basit bir örnekle açıklamak gerekirse yaz okulu açılan bir üniversite öğrencisi dördüncü sınıftan ikinci döneminde başarısız olduğu dersi yaz okulunda verebilecekken Çukurova Üniversitesi öğrencileri için okul ikinci dönem süresince uzayacak. Böyle bir zaman kaybı. Biz öğrenciler için oldukça olumsuz bir durum ve en yakın zamanda ortadan kaldırılması gerekmekte diyor kendisi. Sırada Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi tarafından başlatılan bir kampanya var. Kampanyanın muhatapları Belediyeler ve İçişleri Bakanlığı. İnisiyatif yerel seçimlere giderken tüm belediyelere sığınma evlerinin yasal zorunluluk olduğunu hatırlatıyor ve diyor ki, Türkiye'de kadınlar neredeyse yarısı şiddete maruz kalıyor, geri kalan ise her an şiddet görme tehdidiyle karşı karşıya. Kadınlar hem aileleri içinde hem de aile kurumundan bağımsız olarak hayatın diğer alanlarında şiddetle iç içe yaşıyor. Bu ciddi toplumsal sorunun en yakıcı boyutu ise sığınacak yeri olmadığı için şiddete katlanmak zorunda kalan, öldürülme riskiyle yaşayan kadınlar. Kadınları şiddetten korumak devletin ve hukukun görevidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti imzacısı olduğu sözleşmeler bağlamında şiddet mağduru kadınları korumak ve bu mağdurlara yardım edilmesi için politikalar geliştirmek ve tedbirler almakla yükümlüdür. Kadına yönelik şiddet hem aile üyeleri hem de toplum açısından oldukça zararlı sonuçlar doğurmaktadır. Kadına rağmen aileyi korumaya kalkmak çözüm olamaz. Bu sorunun çözümünde sığınma evleri en acil ihtiyaçlardan. Halihazırda belediye kanununa göre belediyelerin her 100 nüfus için bir kadın sığınma evi açma mecburiyeti var. Fakat ne yazık ki bu kural gereğince uygulanmamaktı. Tüm Türkiye'de yerel yönetimlerin, bakanlığın ve sivil toplum kuruluşlarının açtığı sığınma evlerinin toplam kapasitesi ancak 3.248 kişidir. Geçtiğimiz sene Türkiye genelinde 290 bin kadın hakkında önleyici tedbir kararının alındığı göz önünde bulundurulduğunda mevcut sığınma evlerinin kapasitesinin yetersiz olduğu ortaya çıkmaktı. Bizler kadına yönelik şiddet meselesinin acil olarak çözülmesi gerektiğine inanan Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi olarak özellikle yaklaşan yerel seçim sürecinde bütün belediyelerden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve iç hukuk dolayısıyla mecbur olduğu kadın sığınma evlerinin sayısının arttırılmasını, değişen yerel yönetimlerin inisiyatifinden bağımsız olarak sığınma evlerinin kendilerini idame ettirebileceği bir iç tüzük düzenlemesine gidilmesini, var olan sığınma evlerinde her bir kadın için meslek edindirmeye yönelik ciddi bir program uygulanması ve 15 dakikalık psikolog görüşmesi yerine daha kapsamlı psikiyatrik destek verilmesini, Kadınların 12 yaşından büyük çocukları ile de sığınabileceği, gerekli fiziksel koşullara uygun yerleşkelerin inşa edilmesi, sığınma evi çalışanlarının istihdamında kadına yönelik şiddet konusunda duyarlı ve kadın bakış açısına sahip olmalarının belirleyici olmasını, güvenliğin sağlanmasında hassas olunurken kadınların katı kontrol mekanizmaları ile özel hayatlarına müdahale eden kaçınılmasını, Sığınma evlerinin kullanımına yönelik 6 aylık süre sınırlaması her ne kadar yetkili makam ile uzatılabilir olsa da bu kadınların üzerinde oluşturduğu psikolojik baskı sebebiyle süre sınırlamasının tamamen kaldırılmasını Kadınların özgüven duygusunu tekrar kazanarak kendi hayatlarını kurabilecekleri koşulların sağlanmasını sığınma evinden çıkan kadınlarla düzenli olarak iletişimde olunması ve destek sağlanmasını talep ediyoruz. Kadın cinayetlerine bir son verilmesini isteyen Müslüman kadınlar ve erkekler olarak bu taleplerin karşılanmasına yönelik ısrarcı ve bu işin takipçisi olacağımızı kadınları koruyan politikaların en elzem olanlarından biri olarak sığınma evlerinin açılması için elimizden geleni yapacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz, diyor inisiyatif. Change.org'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak bu değişimin bir parçası olabilirsiniz. Esen kalın.